varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kabul zaman içinde Beyaz Şah ve Siyah Şah adlarında iki padişah varmış. Bunlar birbirleriyle çok iyi dostlarmış. Bir gün Beyaz Şah ve Siyah Şah arasında küçük bir anlaşmazlıktan dolayı bir kırgınlık yaşanmış. Siyah Şah hatayı Beyaz şahta, Beyaz şah ise hatayı siyah şah da buluyormuş. Uzun uzun konuşmalarına rağmen aralarındaki soruna bir çözüm bulamamışlar. Beyaz şah ve siyah şah bu duruma son vermek için bir hakem seçerek tekrar bir araya gelmişler. Hakem, değerli arkadaşlar bu tartışmayı daha fazla büyütmeyin. ''Size yakışmıyor. Siz çok iyi dostsunuz. Konuşup ortak bir yol bulabilirsiniz.'' demiş. Beyaz Şah, ''Siyah Şah hatayı kabul etsin. Sorun çözülür. Ne de olsa ben ondan daha zekiyim.'' deyince siyah şah, ''Asıl hata sende, boş yere zeki olduğunu iddia etme.'' Çünkü asıl zeki olan benim demiş. Beyaz Şah topla o zaman askerlerini sizi santranç meydanına yarışmaya bekliyorum demiş. Bunun üzerine şah, şah da tamam o zaman bütün askerlerim de oraya geleceğim. Sonucu hep beraber göreceğiz kim daha zeki belli olsun demiş. Bu iki padişahın ülkesinin bütün askerleri aynı özelliklere sahipmiş. Bu askerler arasındaki tek var, beyaz şahın askerlerinin beyaz, siyah şahın askerlerinin ise siyah renkte olmalarıymış. Beyaz şah ve siyah şah ülkelerine çekilmişler, yarışma için hazırlık yapmışlar. Bir süre sonra yarışma başlamış. İki tarafın bütün askerleri santranç meydanında yerlerini almışlar. Padişahların birer vezire, ikişer kalesi, ikişer atı, ikişer fili ve 8'er piyonu varmış. Öncelikle beyaz ve siyah piyonlar diğerlerinin önüne dizilerek süper almışlar. Beyaz şah siyah kareye, siyah şah beyaz kareye geçmiş. Vezirler şahların güvenliğini sağlamak için Onların yanlarında durmuşlar. Filler ise bütün heybetleriyle atların yanında duruyorlarmış. Atlar ise kalelerin yanında durarak her türlü tehlikeye karşı şahlarını korumak için hazır bekliyorlarmış. Yarış beyaz şahın atlarından birine verdiği emirle başlamış. Siyah şah bu haneyle piyonlarından biriyle karşılık vermiş. Atlar rakiplerinin üstünden atlayarak yarışıyorlarmış. Filler ise sürekli çapraz giderek rakiplerini şaşırtmaya çalışıyorlarmış. Filler aralarında anlaşmış. Biri sadece siyah karede, diğeri de sadece beyaz karede yarışıyorlarmış. Kaleler... Bir yandan rakibine top atarken, bir yandan da karşı tarafın askerlerinden kaçmak için ileri geri sağa sola hareket ediyorlarmış. Askerlerin şahlarına yaklaştıklarını gören vezirler de kendi şahlarını korumak için öne atılıyorlarmış ve her tarafa hareket ediyorlarmış. Piyonlar ise sayı formalarına rağmen Karşı tarafın son noktasına kadar gitmeye çalışıp arkadaşları için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlarmış. Son noktaya ulaşabilen piyona ise ödül olarak istediği komutanlığı alma hakkı veriliyormuş. Aralarındaki bu mücadele Santralç Meydanı'nda sadece şahlar kalıncaya kadar devam etmiş. Beyaz Şah ve Siyah Şah uğramışlar, çabalamışlar ama bir türlü birbirlerini yenememişler. Bunun üzerine hakem sonucu açıklamak için Şahları ve bütün askerleri toplayarak konuşmaya başlamış. Değerli Beyaz ve Siyah Şah bu mücadele gördüğünüz kadarıyla iki tarafta çok gayret etti ama bu yarışmada İki tarafında askerlere elendi. Bunun sonucunda bir beraberlik ortaya çıktı. Kimse kimseye bir üstünlük sağlayamadı. İkiniz de zeki olduğu görüldü. Bu mücadeleyi uzatmaya gerek yok. Gelin burada bir barış yapalım ve şenlikler düzenleyelim. Siz de bir daha birbirinize üzmeyeceğinize dair söz verin demiş. Bütün askerler kendi şahlarının cevaplarını merakla beklemişler. Aralarında fısıltılar başlamış. Bu durum şahların söz almasıyla bozulmuş. Meğer iki şahın da kızgınlığı henüz geçmemiş. Birbirlerine sert, sert bakarak sonucu kabul etmediklerini söylemişler. Beyaz şah ve Siyahlar birbirlerine meydan okuyarak oradan ayrılmışlar mücadelelerinden ve inatlarından vazgeçmemişler. Bu duruma seyirci olan sanatseverler ise çok üzülmüşler. Bu nedenle o gün bugündür santranç severler dostluklarının ve arkadaşlarının çoğalması için turnuvalar düzenleniyorlarmış. Gökten üç elma düşmüş. Bir tanesi bu masalı yazanların, diğeri bu masalın oluşmasına emeği geçenlerin, sonuncusu da bu masalı okuyanların başına.